Günaydınlar, ee, şimdi gene e, bu hafta aslında hem e, programımızın e, başlıklarıyla uyumlu ...hem de gündemdeki önemli bir konuyu e, bu hafta ele almak istedik. Bu e, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesi meselesi. E, bu hem tabii eğitim e, açısından eğitimin bundan sonra İstanbul Üniversitesi gibi... ...köklü bir üniversitede nasıl devam edeceğiyle ilgili kafalarda pek çok soru işareti yaratıyor. Bizi ilgilendiren bölümü de e, yine üniversitenin en e, köklü bölümlerinden biri olan... ...Orman Fakültesi'nin bundan sonraki durumuyla ilgili... E, gündemi e, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi e, Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile konuşalım istedik. Evet, e, hattımızda Doğanay Hoca ama e, ona bağlanmadan önce kısa bir hatırlatma yapalım çünkü gündemin içerisinde e, malum sosyal medyada pek çok meselemiz hmm. var. Her şey seçmek kitlendi. Evet. E, bu sade İstanbul Üniversitesi değil. E, Dört vakıf yani pek Hı -hı. çok üniversitenin bölünmesi dört vakıf yirmi yeni üniversitenin kurulması meselesi. Evet. Zaten konuşuluyordu ve İstanbul Üniversitesi özellikle öğrencileri ve akademisyenleriyle çok yoğun bir şekilde buna karşı seslerini duyurmaya çalıştılar. Fakat e, yanlış bilmiyorsak eğer e, dün e, meclis genel kurulunda bu yasa tasarısı kabul edildi. Ee, ve tam da Pelin'in dediği gibi yani biz genel anlamda bilime e, akademiye e, nasıl e, bir olumsuz tarafı olduğunu konuşurken Orman Fakültesi'nin üzerinden Doğanay Hoca'ya e, bunu sormak, soracağız. Or Orman evet. Fakültesi'nin durumu şu anda ne olacak ve bu ne demek Doğanay Hoca? Eh, Öncelikle hem e, radyoların başında bizi dinleyenlere hem de sizlere e, günaydın demek istiyorum. Günaydın. günaydın. Ee, Öncelikle süreci hızlıca bir özetlemeye evet, e, başlayayım dedim. E, bu e, tam 3 hafta oldu. E, biliyorsunuz 18 Nisan'da e, erken seçim kararı alındı. E, 19 Nisan'da e, YÖK tarafından hazırlanan e, ve Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bu e, yüksek öğretimde değişiklik öngören e, yasa e, taslağı, yasa önerisi e, meclise sunuldu. 20 Nisan'da e, Milliyetim Komisyonuna e, gitti, 25 Nisan'da e, görüşüldü, kabul edildi. 2 e, gün önce yani 8 Mayıs'ta e, gece saat e, 12 civarında 24 civarında e, kabul edildi. Hmm. Şimdi çok hızlı bir süreçti, e, aşağı yukarı 3 hafta hızlı, içinde evet. e, inanılmaz değişiklikler getiren e, bir yasa tasarısı oldu. E, e, hatta e, yasa tasarısının ilk e, geldiği halle işte i̇ki gün önce meclisten çıktığı e, son hali arasında dünya kadar fark var. E, vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama hızlıca bunları da özleteyim. E, Tabii örneğin, iyi olur hocam. İlk e, yasa taslandı, 20 Nisan'da komisyona sevk edilen e, tasarıda e, bölünmesi öngörülen e, üniversite sayısı 10'du. E, en son 13 tane üniversite bölünüyor. Hmm. E, komisyonda da. E, yeni eklemeler üç tane yeni üniversite'nin bölünmesi kararı çıktı. Dolayısıyla e, işte bir haftalık bir süre içinde e, üç tane daha üniversitenin bölünmesine karar verildi. Evet. İstanbul Üniversitesi özelinde gelirsek e, işte 15 günlük sürede İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan e, bölümle e, üniversiteye yeni kurulacak üniversiteye verilecek isim 5 e, kere değişti. İlk önce 20 Nisan'daki taslakta e, İstanbul Üniversitesi'den ayrılacak e, çeşitli fakülteler vardı. Bu fakültelere e, İstanbul İtli Üniversitesi e, çatısı altında toplama öngörülüyordu. Hı hı. Sonra e, bu tartışıldı İtli Sina Üniversitesi olmaz dendi. İstanbul Üniversitesi Çapa olsun ya da İstanbul Çapa Üniversitesi olsun dendi. Hı hı. E, e, sonra... E, değişti. 25 Nisan'daki komisyon toplantısında İstanbul Üniversitesi parantez içinde Cerrahpaşa diye bir isim konuldu. Buna itirazlar geldi. İşte Cerrahpaşa paranteze sığmaz e, şeklinde. Bunun üzerine isim bir daha değişti. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi oldu. E, sonra, parantez gitti yani. Parantez gitti. <gülüyor> sonra e, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi e, olsun dendi. Buna da yoğun itiraz geldi. Çünkü e, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Dediğiniz zaman İstanbul ile olan bağları tamamen kopartıyorsunuz. Bu itiraz döneminde en son 8 Mayıs gecesi son olarak üniversitenin ismi İstanbul Üniversitesi Tire Cerahbaşı oldu. Hmm. Son, beş kere son, bu bu. son bu değişti. Son bu mu? En son yasa önerisi yani yasalaştı artık 8 Mayıs'tan. Evet. Bugün yarın yasa tasarısı çok hızlı geçtiği için redaksiyon yapılması yönünde bir Kara çıktı, meclisten hmm. yani düzeltmeler yapılacak ee, ve bundan sonra cumhurbaşkanının onayına e, gidecek. Çünkü hakikaten e, çok hızlı, çok değişiklikler olduğu için çok hızlı hazırlandığı için inanılmaz hatalar vardı. Hmm. Örneğin yasa tasarısında ilk geldiğimde e, 2016-2017 yılından itibaren ayrılan e, üniversitelerde işte ayrılacak fakültelerin 2016-2017 tarihine itibaren yeni kurulan üniversite aktarılması gibi bir ifade vardı tasarı 2018'de geldi. Evet. Dolayısıyla hani önceden hazırlandı evet. ama seçim kararı alındıktan sonra aceleyle meclise sevk anlıyor. Ortaya evet. çıkıyor, evet. evet. Peki, Şimdi, fakültelerin durumu ne oluyor? Ha. Hangileri hemen, ayrılıyor? Hangileri? Hemen evet. hızlıca onu da tamam. özetleyeyim. Evet. Şimdi bu da yine İstanbul Üniversitesi üzerinde söyleyecek olursak 20 Nisan'da komisyona sevk edilen taslakla 8 Mayıs'ta çıkan artık yasalaşan kanun arasında fakültelerin sayılarında da değişiklikler var. Örneğin ilk önergede İstanbul Üniversitesi'nden Çapa Tıp Fakültesi ayrılacaktı veya işte Hı. tam adı İstanbul Tıp Fakültesi ayrılacaktı. Diş Hekimliği iletişim Fakültesi işletme Fakültesi olacaktı. Bunlar çıktı. Yani Hı. en son halinde bu fakülteler Diş Hekimliği İletişim Fakültesi İşletme fakültesi e, yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da yok. Nerede ee, peki bu fakülteler? Bunlar İstanbul Üniversitesi'nde kaldı. <gülüyor> bunların yetersiz gezer fakülteler bunlar. E, evet. E, bunların yerine ama yani, e, hiç e, her iki takı taktı da e, değişmeyenler şunlar. Finans, ikingen hemşirelik fakültesi şimdi artık yeni kurulacak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da e, olan e, fakülteleri söylüyorum yasalaşan dır. Pürens Neitingerli Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi, ee, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi bunlar her iki taslakta da vardı. Örneğin hiç olmayan ilk taslakta mühendislik fakültesi yoktu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoktu. Bunlar son çıkanda pat diye şeye eklendi. Yani İstanbul'da Cerrahpaşa'ya mühendislik de e, buraya e, e, eklendi. Sonra yine şeyde yoktu, tasarıda yoktu ee, eklenen, e, hatta son e, 8 Mayıs'ta eklenen şeyler, e, fakülteler var. Yeni kurulacak. Bu İstanbul Üniversitesi, Cevratbaş adıyla kurulacak e, yeni üniversitede e, yeni bir diş hekimliği fakültesi, yeni bir eczacılık fakültesi, yeni bir iktisat fakültesi, yeni bir işletme fakültesi. Neden dillerle... peki? Bir dakika, daha da kafam karıştı. <gülüyor> yani zaten yok mu bunlar? Neden yeni? Şimdi... E, Bunlar vardı İstanbul Üniversitesi'nde. Hı hı. E, örneğin işte e, iktisat, işletme, eczacılık, diş hekimliği evet. e, İstanbul Üniversitesi'nde kaldı. Yeni kurulan üniversitede bu fakülteler yoktu. Bu fakültede e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adıyla kurulan yeni üniversitede yeni diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme E madem e, öyle fakültelerinde... neden bölünüyor? Çok mantıksız değil ha, mi? Orada e, onun e, herhalde bir, bir şeyi vardır size şimdi, soralım. O kadar e, yani hızlı gelişti ve e, kamuoyuna e, bu üç haftalık süre içinde yok e, Başkanı e, Sayın Yekta Sarac'ın bir açıklaması oldu, bir gazetede, bir röportaj şeklinde. iki kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Onun haricinde hiçbir açıklama yok. Hı hı. Genel olarak İstanbul Üniversitesi'nin neden bölündüğü sorusuna cevap sadece ve sadece şu. E, İstanbul Üniversitesi'nin e, öğrenci sayısı 105 bin kadar. Ve e, bu nedenle İstanbul Üniversitesi yönetilemiyor. Kampüsleri çok dağınık, yerleşkeleri çok dağınık ve e, bu bir hantallaşmaya sebep oluyor. Bu nedenle biz e, yaklaşık 50 bin, 50 bin şeklinde e, İstanbul Üniversitesi'ni ikiye böleceğiz. Ve bunun sonucunda da işte daha iyi hizmet gelecek, e, yayın sayıları artacak gibi bir açıklama yapıldı. Ama bunun haricinde herhangi bir başka açıklama e, biz de bilmiyoruz. Yani e, sadece söylemen İstanbul Üniversitesi öğrenci sayısı çok fazla çok kalabalıksınız. Biz sizi ikiye böleceğiz. Ama bunun eğitime ne gibi e, faydası olacak ya da zararı olacak tartışılmadı. İşte evet. e, bu e, bölünme kararının uzun yıllardan beri tartışıldığı söyleniyor evet. E, Ama kapalı günce... kapılar ardından yani en evet. büyük sorunlardan biri de e, yani üniversitenin kendi kararı ve kendi e, bilgi birikimi e, ihtiyaçlara göz önüne alınmadan Hatta bu konuda İstanbul Üniversitesi'nin Kendi kendine bir e, Yayınladığı rapor da vardı e, evet. Türk Tabipler Birliği e, Genel Sekreteri Raşit Tügel e, Bundan Hı -hı. bahsetmişti e, Orada böyle bir şey yok Hani bizim e, Yani sorunlar var Ama sorunların arasında Üniversitemizi bölmemiz lazım Çok fazlayız e, gibi bir, bir sorun yok Sorun yok evet. mesela Tabii tabii yani e, öyle bir sorunumuz yok ve e, dediğim gibi yani bu e, üniversitenin, fakültelerin çeşitli kurulları vardır kendi içlerinde. Hı hı. E, en azından ben orman fakültesindeki kurullarda yer alan birisi olarak bizim orman fakültesi kurullarında hiçbir zaman e, bölünmeyle ilgili bir e, tartışma yapılmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Hatta şöyle de bir örnek vereyim e, işte orman fakültesi üzerinde geçmiş yıllara baktığımızda 161 yıllık tarihimiz var bizim 1867'de kurulmuş, 1857'de kuruldu bizim fakülte evet. değişik üniversitelere bağlandıktan sonra 1947 yılında işte Yüksek Ziraat Enstitüsü bir bölümlü var üniversite kanunu çıktıktan sonra Lağvedül'e Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi kurullarını soruyorlar o zaman 3 tane üniversite var Türkiye'de İstanbul Üniversitesi var Ankara Üniversitesi var ve İstanbul Teknik Üniversitesi var. Ee, siz sizi hangi e, üniversiteye bağlayalım diye üniversiteye soruluyor 1947 evet. e, ve fakülte kurullarında bu tartışıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi ne bağlanma kararı çıkıyor ve Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi'ne bağlanan 6. fakülte oluyor. E, şu anda yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cevapbaşı içinde de. En eski fakülte özelliğine sahip. Evet, demek 1947'de süreçler çok daha demokratik ve şeffaf işliyormuş buradan bunu da Aynen. Anlıyoruz. Daha katılımcı, herkes evet. de bilgi paylaşıyordu zinde ama günümüzde maalesef hani o kadar da çok kamuoyuna yansıdı işte öğrenciler, öğretim üyeleri Hı. sadece e, fakültede şu anda çalışan ya da okuyanlar değil mezunlar üzerinde de çok büyük onun etkileri var Hatta yine Orman Fakültesi'nin özelinde şöyle söyleyeyim. Her görüşten yani siyasi görüşün ne olursa olsun bütün herkesin ortak olarak basın duyuruları var, açıklamaları var. Bu bölünme işi yanlıştır. Çünkü İstanbul Üniversitesi bir tarihtir. 5, 565 yıllık bir tarih var. 1453'te kurulmuş. Bir ekoldür. Siz öğrencilerin, çalışanların... Davranışlarından dahi neresinin, neresi mezun olduğunu anlarsınız. Örneğin bir ot tülü, boğaziçi, İstanbul Üniversitesi'nde sadece aldığı eğitimle değil e, kültürüyle birikimiyle de bir ekoli temsil eder. E Doğanı evet. Hoca bir de e, şu, şunu e, merak ediyoruz. Bir yandan Orman Fakültesi'nin tabii çok değerli katkıları var. Ekolojiye, işte, doğa ve çevre bilimlerine ve bunun için sizin de çalıştığınız hatta Orman Fakültesi'ne bağlı araziler var. Bunlar ne kadardır ve bu araziler, şimdi bu bölünme ve bu değişikliklerle birlikte bunların üzerinde bir takım planlar mı yapılıyor gibi hı hı. E, doğal olarak e, bu soru yönetim işaretleri. tarzından e, e, doğan bir e, <gülüyor> soru işaretleri <gülüyor> sinirlesiyle karşı karşıya o konuyu biraz açıklarmışsınız bize ee, yani e, şöyle açıklayayım e, sadece ve sadece bu konuda yok e, başkan Yekta aracının bir açıklaması var e, bunun ağızına e, kamuoyuna çok fazla bir açıklama da yapılmadı hı hı. E, yani Diğer e, fakültelerin ve orman fakültesi buna dair işte e, yerinden taşınacağı, başka yerlere e, götürüleceği gibi e, birçok şey de söylendi. Sadece Yedikta Saraclı'nın e, orman fakültesi yerinde kalacak diye bir açıklaması var. Ancak hı hı. bizim e, eğitim yaptığımız kampüs alanının kalacağını anlıyoruz. Şu andaki durumda bizim bir de 600 hektara yakın e, araştırma ormanımız var. Evet, işte tam onu soruyorum. Var, araştırma ormanını soruyorum. E, 600 hektar eee büyük bir araştırma ormanımız var. Nerededir bu araştırma ormanı? Eee Dağ, dağınık Çayırbaşı, Çayırbaşı. Çayırbaşı, çok yakın, Çayırbaşı'nın üstünde. Hı -hı, e, hı. bir yer. Yani şehre çok yakın. E, ve e, burası burası şu andaki durumda İstanbul Üniversitesi'nde kaldı. Ha, ee, şu anda bu bölünmeyle bile zaten Orman Fakültesi'nden ayrılmış oluyor öyle mi? E, evet şu anda şeyle hmm. çünkü mülkiyet İstanbul Üniversitesi'nde kaldı. E, e, Siz ayrıldınız başka bir üniversiteye gittiniz şu anda, evet, fakülte olarak. E, biz, evet. biz başka bir şeye geçtik fakülteye geçtik yani, e, ve işte şu andaki e, yurt başkanının sözüne güvenme, e, güveniyoruz. E, Orman Fakültesi yerinde kalacak diye bir açıklama var. Hmm. Bunun haricinde... Dediğim gibi süreçte çok fazla açıklama yok, çok belirsizlikler var ve çok fazla bir açıklama yapılmadı bu süreçte. Sadece bizim değil diğer fakültelerin de böyle sorunları var, evet. çeşitli yerlere taşınacağı dedikoduları var ama bunlara net kesin bir cevap maalesef verilmedi. Evet. Çünkü yani bu süreçte işte Cerrahbaşı nereye gidecek, bir kampüs mü yapılacak, başka o kampüs alanına taşınacak Diğer hmm. fakülteler var mesela hiç yine gündeme gelmeyen ve e, hiç tanımadığım halde orada da birçok dostumun oldu. E, benim de artık öğrencilerim olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi var. E, örneğin e, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin de başka bir yere taşınacağı söyleniyor. Yine e, bu kapatılan e, fetö nedeniyle kapatılan üniversitelerden e, üniversiteler vardı. Bunların arazileri e, işte İstanbul Üniversitesi'ne veya diğer üniversitelere bağlandı. E, bu, buradaki binaların da eğitime katılması yönünde hmm. şeyler var, var. kullanılması yönünde niyetler var. Çünkü atıl durumda duruyor. Buraya taşınacağı yönünde de çeşitli faküsterlerin söylentiler var. Ama bu söylentilere net olarak cevap verilmedi. Evet. Başka bir yorum da yapamıyorum. Çünkü niyet okumaya girer. Evet. Evet, Daha şeffaf ve katılımcı olması sorunların dinlenmesi işte çalışanların öğretim üyelerinin, mezunların hatta çevredeki ee, işte, öğrencilerin yaşadığı e, alışveriş yaptığı gittiği oturduğu e, satıcılar işverenler falan da bu durumdan etkileniyor. E, Onlarda gerçekten. da soru işaretleri var ve e, dediğim gibi bu hafta içinde örneğin e, işte, bir toplumu birer toplantı yapılıp bunlar sorular şeklinde e, bilgilendirme yapılabilirdi e, kaygılarımızı açıklayabilirdik bu kaygılara cevaplar verilebilirdi gibi maalesef bunları göremiyoruz. Evet e, tabi şimdi sizin e, özellikle orman fakültesi olarak söylediğiniz çok ciddi bir herhalde büyüklüğe e, denk geliyor 600 hektar e, şimdi bu e, olur da İstanbul Üniversitesi'nde kalır. Siz de yeni üniversiteye bağlanıyorsunuz artık orman fakültesi olarak. Ve yani geniş sahaya ihtiyacı olan, sahada uygulamalı çalışma yapan bir bilim dalı orman. Ne olacak? Yani size yeni bir, yani tabii bunları da, bunlar da belirsizlik içerisinde de. Yani size yeni bir arazimi tahsis edilmesi gerekir. Ne olur? Yani bundan sonra mesela şu anda hali hazırda devam eden eminim çalışmalarınız var vardır o 600 hektarlık alanda onlar ne olacak gibi tabii, tabii. değil mi yani, böyle e, bir takım çok, e, başka soruları e, da beraberinde getiriyor e, e, o kadar çok e, sorun var ki e, dediğim gibi e, araştırma ormanımızda devam eden çalışmalarımız var bu konuda da bir açıklama yok sadece Hı -hı. yine e, Yörg Başkanı'nın röportajından öğreniyoruz İstanbul Üniversitesi özelinde bir model denileceği ve işte ayrılan e, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi başı olarak ayrılan iki üniversite arasında işbirinin güçlendiği ortak çatı e, şeklinde yöneteceği şeklinde sadece açıklamalar var. Ama detay, detaya baktığımız zaman e, soru işareti olan o kadar çok konu var ki, evet. e, işte e, İstanbul Üniversitesi'ne dekalar, araştırma ormanında devam eden araştırmalarımız devam edebilecek miyiz? Hı hı, e, örneğin, hı. E, onun haricinde e, dünyada böyle bir örneği yok, bölünmeler var. Hı hı. E, örneğin İstanbul Üniversitesi e, daha doğrusu e, Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi gibi bölünmeler genellikle bir iki üç şeklinde oluyor. E, İstanbul kaldık İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalar e, bölünmeyi de karşı değil, farklı modeller de olabilir e, diye önerildi. Hı hı. E, örneğin tek bir çatı rektörlük e, kampüs bazında olabilir ya da İstanbul bir iki üç olabilir evet. tematik üniversiteler olabilir örneğin sağlık bilimleri sosyal bilimler e, ya da doğa bilimleri gibi. E, benzer konularda çalışanları e, rektör yetkisine sahip rektör yardımcılara e, atayabilirsiniz. Kendi bütçeleri olabilir gibi çeşitli alternatifler de sunuldu. Ama Maalesef, bunların hiçbiri e, ka, evet, yani dikkate <gülüyor> evet. Evet. yani Şeyler anlatılmaya çalıştı. Yani niye biz bu kadar e, öğrenciler ve öğretim üyeleri olarak e, itiraz ediyoruz? E, bunlar da çok fazla Dinlenme. dinlenmedi. E, örneğin biz hocalar olarak en çok şundan şikayetçiyiz. Bugüne kadar çalıştık İstanbul Üniversitesi adında çalıştık. Üniversitemiz değiştiği zaman dünyada artık bizi tanıyan olmayacak. Sıfırdan başlayacak. Şey dersiniz. İstanbul Tire Cerrahpaşa <gülüyor> Üniversitesi'nden dersiniz. Herkese o zaman. Şu anda şöyle, şöyle olacak. Oradan bir hani... bağlantı link atarsınız falan. <gülüyor> yani kusura bakmayın böyle biraz sinir bozucu olduğu için espri yapmaya çalışıyor yani Şu andaki Çok isim de şöyle var, oluyor. Yani. Aslında aslında bütün e, yeni kurulan üniversiteye bağlanan fakültelerin adının üstüne, adının önüne e, Cerrahpaşa kelimesi gelmiş gibi oluyor. Yani aslında örneğin yeni söyleniş şekliyle Orman Fakültesi Sözlerinde e, İstanbul Üniversitesi Tire Cerrahpaşa Orman Fakültesi oluyor. Artık evet. böyle e, yazılacak. E, şimdi buna baktığınız zaman uluslararası e, şeyde sanki bizim orman fakültesinin adı Cerrahpaşa Orman Fakültesi olmuş gibi olacak. Ya da evet. mühendislik fakültesi var. Mühendislik fakültesi de Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'ymiş gibi konuşulacak. E, Tabi İstanbul Üniversitesi bir marka. Evet. E, dünyada e, uzun yıllar ilk 500'de kalmış şu anda ilk binde olan nadir e, Üniversitelerden, üniversitelerimizden. Türkiye üniversitelerinden biri. Bunun evet. ne olacağı? Çünkü ikiye böldüğünüz zaman e, yılda aşağı yukarı İstanbul Üniversitesi başlığı altında bütün fakültelerden 8.000-9.000 bin, bin civarında uluslararası makale çıkıyor. Ee, öyle bir bölünmüş ki fakülteler. Şimdi e, İstanbul Üniversitesi'nde 5.000'e ayrılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da 5.000'e düşüyor bu yayın sayıları ve bu yayın sayılarıyla her iki üniversitenin de ilk 100'e girmesi, ilk 500'e girmesi şu an için çok, çok hmm. zor gözüküyor. Şu anda sırf bu e, bölünmeyle birlikte bile bu sıralamadan, bu dünya sıralamasından çıkmış mı oluyor İstanbul Üniversitesi? Ee, çıkma ihtimal yüksek. Yani bir yıl içinde bunu de değerlendireceğiz. Çünkü eğer e, bu model kapsamında dedi önerdiğimiz tek bir çatı ve işte 1-2-3 gibi hmm. rektör, rektör yalanıcılarıyla idare etme gibi çözümler getirilmezse iki ayrı üniversite gibi algılanıp her iki üniversitelerinde ilk 1000'den ilk 500'den çıkması riski var evet bunlara e, Hı -hı. itiraz ediyoruz yani e, baktığımız ne kadar var bilmiyorum ama tek... e, yok biraz yok. daha az bir toparlıyoruz var. evet, evet. Yavaş yavaş. Ee, şimdi yani bir sürü olumsuz etkisi var yani örneğin e, hantallık nedeniyle biz e, üniversiteden ayrıldığımız için sanki e, bütün hocalar öğrenciler olarak şunu düşünüyoruz hantallığa sebep olan biz miydik ki bizi ayırdınız Evet. Sanki suçlu bizmişiz gibi ayrılıyoruz. Hı hı. işte öğrencilerin sorunları var. Bunlara hiç kimse değinmedi. İşte üniversite diplomalarında İstanbul üniversitesi yazılabilecek öğrenciler şu anda kayıtlı olan öğrenciler, işte bir üniversiteden diplomalı olun alabilecek dendi ama hı. örneğin yabancı öğrencilerimiz var bizim Erasmus ve Mevlana programı gibi yurt dışı değişim programları var. Buraya giden öğrenciler var. Bunların durumu ne olacak? Bunlar belirsiz. Evet pek çok belirsizliği beraberinde getirdi bu bölünme. Aynen. Örneğin e, Hasan Ali Yücel eğitim fakültesinden de isteniyor. Eğitim fakültesi e, çevredeki e, okullarda gönüllü öğretmenlik yapıyor. Fakülteler arasında e, şeyler var bağlar var. Örneğin e, Hasan Ali Yücel değişik fakültelere formasyon eğitimi veriyor. Bizim fakülteye tam fakültesinden hocalar geliyordu. Bunlar ne olacak? Bunları yapmak e, daha güçleşecek gibi gözüküyor. Güçleşebilir. Evet. Ee, son olarak da neler yapılabilir? Bunlara e, hızlıca bir değinmek istiyorum. Örneğin e, işte kalabalıksınız. İstanbul Üniversitesi çok büyüdü deniyor. E, İstanbul Üniversitesi'nde e, 2015 yılından sonra 3 tane fakirte açıldı 2009'dan beri 5-6 tane fakirte açıyordu. Beri, e, beş, tane fakirte açıyordu. E, sayıları e, 24'e çıktı. 10 binden çıktı. Aslında bu kalabalıkın sebebi şu son yıllarda e... Açılan e, ve alınan öğrenci sayısı. Yani kendi evet, kendine de. yaratılmış bir durum var. Şimdi şey, e, Doğan Ayı Hoca e, çok kısa bir şekilde artık toparlamamız gerekiyor. Evet. E, i̇stiyorsanız onun detayına çok girmeyelim. Belki evet. başka bir vesile yok, yok, hemen bulunursun. Şeyi, tamam. Hemen bir iki cümleyle söyleyeyim. Yani dedim tamam. diyeyim, kontenjanlar düşürülse ikinci öğretimler var. Evet. E, bunlar e, düşürülebilir. Örneğin e, biz Orman Fakültesi olarak geçen sene 120 öğrenci aldık. E, hukuk Fakültesi 1300'e yakın öğrenci alıyor. Kısaplık 1300'e yakın öğrenci alıyor. Yani e, bunların sayısı düşürülse çok rahatlıkla evet. 50-60 bine düşürülebilir. E, kaliteyi arttırmanın yolu bölmek değildir. Kendi içinde de çözümler bulunabilir. Ama bu noktadan sonra, bu saatten sonra öğrencilerin, mezunların, çalışanların hakikaten moral motivasyonu son derece e, bozuk, e, geri dönülse bile e, hızlı bir şekilde çalışanların, öğrencilerin moral motivasyonunu yükseltecek tedbirlerin alınması gerekiyor ben de hem fakültem adına hem İstanbul Üniversitesi'ndeki diğer fakülteler adına size teşekkür ediyorum çünkü çok fazla sesimizi duyuramadık bu nedenle de açık radyoya ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür Verdiğiniz ediyoruz bilgiler, hocam. Için. Verdiğiniz sağ bilgiler için. Sağ olun. Umarız herkesi memnun edecek bir orta yol bundan sonraki süreçte bulunur diyelim. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Doğan Aytol'un ayıda İstanbul Üniversitesi'ndeki bu bölünme meselesini. Konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji.